Modern sabahlar Modern, sabahlar. Modern sabahlar. Bu şarkının sonu aynısı yapılacak şekilde yapılmaya uygun yani bak Sonu kaçırmayalım bunu aynısını yapılması için çok uygun bir şarkı bak yani, gelmeden nasıl aynısını yapalım Abi yapalım aynısını yapalım da biz kendim yani. Tamam napalım onunla da başka bir tane yaparız bak Bak Özellikle en sonu Sevgili müsteriz siz de aynısını yapabilirsiniz. Bakın. Bak. Aynısı aynısını mı? yaptık. <gülüyor> Aslında zirvede mi bıraksak bugün programı? Yani gerçekten ama aynısını bu kadar aynısını yaptığımız Ender şarkılardan bir tanesi. Şimdi bizim sadık dinleyicilerimiz dışında öyle radyoda dolaşıp da Aa, adamlar resmen aynısını yapıyor diyenler vardır. Evet. Yani o çakılıp kalmıştır adam. Yani radyolarını yeni açan dinleyicilerimizi Hem dinleyicilerimiz radyolarını yeni diyorsun. açan hem de bizi ilk defa dinleyen. Allah Allah adamlar aynısını yapıyor diye bu arkadaşlarını da Adamlar aynısını yapıyor işte frekansa bakmıştır. 103.1 Radyo Otü'de aynısını yapan adamlar çıktı. Şimdi onun gözünde bir değerli konuşacağız. Vır vır dır dır. Aynısını yapmış o da adamlardan boş konuşmuş adamlara döneceğiz. O da gidecek. Senin, senin dertlerini çok iyi anlıyorum. O yüzden istersen Mes programı bitirelim. <gülüyor> Zirvedeyken bırakalım dediğin oydu değil mi? Hı hı. Yani bilmiyorum. Yine aynısını yapma imkanı ıı, gelir Belki abi. Belki başka şansımıza. bir şarkı olur. Onun da aynısını, aynısını yaparız. Yani illa bir, bir bir evet. seferde bırakacağız diye bir şey yok. Söyle diyelim o zaman. Aynısını yaptığımız için bizi dinleyenler merak etmeyin. Aynısını yapabileceğimiz başka şeyler de olacak ilerleyen dakikalarda. Çıta her zaman daha yükseğe daha her yükseğe. Her zaman yani. aşağı indirecek. <gülüyor> yani yukarı çıkarılacak. Pardon çok özür dilerim. Her zaman daha yüksek. öyle düşün. Daha yükseğe. Ee, sevgili dinleyiciler günaydın. Ee, biliyorsunuz modern sabahların ender prensiplerinden biri tarih. Vererek başlamasıdır yayına. 8 Şubat 2013 Cuma. <gülüyor> Cuma bugün. Ee, dışarıda rüzgarlı ve rahatsız edici bir esintili hava var. Evet o rüzgardan üşüyoruz zaten. Yoksa hava galiba çok güzel. Hava şurup. Şurup dediğimiz. Hem de bir lira. Hem de <gülüyor> Şurup dediğimiz e, şekliyle ilerliyor. Yalnız rüzgar biraz rahatsız edici. Biraz olabilir demişler. O kadar, o kadar olur. Yani sonuçta Şubatın 8'i diyelim e, ve e, Tubitak'tan biliyorsunuz. <gülüyor> duyduğunuz gibi yayınımız başladı. <gülüyor> E, Siyah müziğimizi aynısını Allah. yaptı. Benim şu andan itibaren yayına devam edecek. Moral, <gülüyor> moral gücüm yok. Valla yok. Moraliniz yerinde kalsın. Rezil oldum, rezil oldum. Ne oldu ya? O, o yok mu? O nöy, Dedim hiç mi izlemiyorsunuz ya? <gülüyor> hiç mi izlemiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hem <ha> diye Nereye <gülüyor> sordun Vahid? Hem oraya sordu mi Hem oraya sordum mu? oraya sordum? Hı. Hmm. Yanlış anlamış olabilirler mi? Çünkü reklamında da öyle ya mesela. Hani kuru fasulye getiriyor bir şey getiriyor falan. Yok sevgili Nica çocuklar sabah sabah çok etkileniyoruz tabii biz de sürekli reklamlara mazur kaldığımız için mağdur durumda kalmayalım diye gittik. Sipariş üzerine arkadaşlar çünkü Fransız mürepiyelerin elinde yetiştiği için onların küçük kendi müreppiyeler hep sıcak sıcak yapardı o kuru vasanları. El kuru vasanı ayrıdır. El kuru ayrı ayrıdır. Şimdi o günleri iade etmek adına istediler. Ben de işte sabahı... Bulamadın değil mi? Bulamadım. İyi ki almışız yalnız onun yerine bunu yeriz dediğim şey. <gülüyor> Ama orada kaç paraydı o? İki tane ise belir. <gülüyor> Hem de. İyi iyi afiyet olsun. Neyse işte onun için ne de... hayallerim vardı ya şu kahveyi yavaş yavaş içiyordum. <gülüyor> Hem de <gülüyor> gelir gelirdi. Ya işte vallahi billahi yani ki bu civardaki en e, bu saatteki en kaliteli yerlere sordum yani. Dağıtımda hataları var. Yani, yani dağıtım hatası var. Reklamda çok iyiler. Çünkü adam bana ses şey tutuyor. Neyin ki o? Neyin <gülüyor> ki derken? <gülüyor> sabah sabah senin nelerle neler <gülüyor> neler bırak. Sabah sabah tak, reklam taklidi yapmak zorunda mı kaldın falan? Vallahi hani var ya, ya reklama, ben, hem de pilli diye. İşte o da adam da şey dedi. <gülüyor> ben okudum. Reklamla anlatmaya çalıştım. Adam bana firmayı sormaya çalışıyormuş. Ne, neyin ki o? Yani hangi firmanı da söyleyelim getirelim diye. Neyse böyle şeyler. Bu dakikadan sonra geleceğin bize de faydası yok. Belki evet. yarın canımız başka bir şey çekecek. Belki de, belki de. Komşumuz Tubitak. Komşumuz evet. Tubitak. Biliyorsunuz. Ee, Bilmem mi? Tubitak'ta pek çok kişi çalışıyor. Tubitak kaç numara? Bir bakalım. Tubitak mı? 82 galiba. 82 olamaz ya. 82 niye olamaz? Niye şey olamaz? 15 işte. bin, 15 sırada... bin sayarsan 82 olur. 82 mi acaba ya? 15 yoktur aramızda. Bakayım. Bir, iki. 3 geldi. 5 6. Ona kadar gider yedi, yayın yedi, 12, sekiz, Bence 70 9 10. 10 70 de olabilir. 70 küsür. Kaç acaba Tubitak? Ama o zaten bulvarda olduğu için girişi bizden. Ha, adres oradan mı? Adresi oradan. adresi oradan. Adresi öyle göstermişler. Adresi bulvardan göstermişler. Hmm. O zaman onu gidip bakmaktan başka bir çaremiz yok yok. Ya. Hayırdır? Niye ne oldu? Ne yaptık? Netin? <Gülüyor> ya, Benim TÜBİTAK. evimin adresi. Veya Çok herhangi benimle ilgili bir yerin adresi iki sokaktan verilebiliyor olsaydı ben herhalde başka bir şeyden bahsetmezdim hayatta. Hiç ya? yani hiç benimle konuşulan hiçbir <gülüyor> konuya girmezdim. Onu bırakın da mesela bizim ev 52 52, ben... 52 numaradan da şey yapabilirsin. Bazen canım sıkılıyor. Hayır, orada Burçak, Burçak, sokakta. Burçak sokakta da şey var ama giriş... Ee, Bulvar tarafından burçak... Başka herhalde hayatta hiçbir şeyden bahsetmezdim. İyi ki köşelerde oturmuyorsun diye. ki <gülüyor> valla billah ya. Burçaklandı gibi isterseniz burçak diye tarif edeyim. <gülüyor> i̇sterseniz <gülüyor> bayındır diye hangisini tarif edersin. Vallahi köşe... biliyoruz evini. ama sokak olarak bilmiyorsunuzdur. İsterseniz biraz anlatayım size. <gülüyor> Şimdi şu şekilde cebinden kağıdı çıkartıp orayı hemen küçük bir plan. Şey var ya JFK filmi. Evet. Orada da öyle bir şey vardı Ben o filmde en çok ondan etkilenmiştim Ne vardı ya hatırlıyorum ben filmi ne Bir vardı? tane böyle şey işte bu Don Johnson diyeceğim de Kim Kim Kim Koss. Koss. Kevin Costner Orayı Kevin burayı Kossner. ararken Ondan sonra bir şeyi fark ediyordu Falanca apartman diye bir yerde adres gösterilmiş Ama oraya başka sokaktan da giriş var oluyor yani tabii ki. <gülüyor> o zamandan ben, beri en özen diyorum Ben şey? sana bir şey söyleyeyim mi? Amerika'da çok öyle var yani arka kapıdan çıkanlar Şu adamların geldiği noktada belli. Vallahi öyle Amerika'da arka kapısı olmayan ev var mı ya? Abi yok. Ona zaten belediye ruhsat vermiyor. Dün orada. İntikam vermiyor İntikam var. dizisini izledim ben İzledin biraz. İzledin mi? İzledim. Çok havalı görüyor. Çok zengin insanların oturduğu evler havalı havalı. Tek bir... girişi var. O da ...plastik kapı penceresi olan evler. Valla hiçbir para verip yaptım. Arka şunu. kapısı falan da yok yani. Ay rezalet. Hepsinin öyle. PVC yani PVC. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu intikam de dizisi... de <gülüyor> Bu intikam dizisi için evet. şey diyorlar... ...biraz böyle ilkokul piyesi gibi diyorlar. Ya evet o dizi daha tam şey olmadı. Daha hmm. bir kıvamlanmadı mı? Bir oyuncuları... Düzgün evet. öyleler. Yani bir adam var mı şeyde dizide... Yani yönetmen oyuncu bağırmıyormuş. Benim, oyuncu direktörü falan dediği yönetmen oyuncu çok abisine. bağırmıyormuş onu biliyorum ben. Ha, Ondan ötürüdür. Çünkü dizide genel bir şey var. Gevşeklik ee, mi? Genel yani Mert Fırat'ı mesela biliyoruz. Biliyorum. Mert Fırat iyi bir oyuncu. Ve pek iyi bir oyuncu. o. Onun bile bazı şeyleri var ama güzel izleniyor. Tabii. Acaba hangi kapıdan çıkacak diye bütün diziyi izledim ben. Arka kapı var mı diye yok. Marke mi oynuyorlar? Marke oynuyorlar. Gerçekten öyle. Şimdi TÜBİTAK'a dönelim mi tekrar? Lütfen. Zaten giremedik. TÜBİTAK stok fazlası fındığın değerlendirilmesi amacıyla bir proje üretti. Dur bakayım ne yapabiliriz? fındık fıstık işine mi girdi? Kitap yayınlamayı bırakalım. Arkadaşlar kitap yayınlamayı bırakalım. TÜBİTAK bilimsel araştırmalar için bir sürü fındık geldi. Ne oldu o Ha Kafası çalışsın buradakilerin diye. Hem o var. Oradaki doğru bir taraftan kendileri yorular. Bir taraftan araştırıyorlar. Bir taraftan Stok fazlası var. Ne yapacaklar? Depo. Ya yani %75'le e, dünyanın en büyük fındık üreticisi ya Türkiye. Evet. Fındık ne fındık ve bor zaten. Evet, iki şey var. Eskiden Biz ben böyle incirin içine ceviz koyuyordum. Şimdi fındığın içine bor koyuyorum. Sen bir de ekmeğin arasına helva koyuyum, değil evet. mi gül? <gülüyor> Hem de lezzetli. Hem de bildiğira. <gülüyor> Ee, fındık ürünleri <gülüyor> Ben aynısını yaptığımız için bizi dinlemeye başladılar Şu an ne kadar pişman <gülüyor> Hay biz bunu dinliyor dinliyoruz Bunlar aynısını yapıyorduk Bunlar iyice bir delirdiler ne yapacağız, ne yapacağız demişler fındı. Ee, abi biz bunu kahve yapalım o zaman diyerek TÜBİTAKMAR araştırma merkezi. Niye ne? kahve yapalım canım yazıktır günahtır. Fındıklı kahve mi? Fındıklı kahve. Yani Yüksek fındık... protein oranına sahip fındık kahvesi üretilmiş. Ha fındık kahvesi. Türk kahvesiyle aynı şekilde pişiriliyor. Kavruluyor. Servisi aynı şekilde. Diğer küçük cam bardağı damla sakızıyla. Kış... Ben bunun gidişini merak ediyorum. Atılıyor. <gülüyor> Son cümlesini çünkü tahmin ediyorum. <gülüyor> Türk kahvesiyle aynı pişiriyor. Türk kahvesi, şey, granül aynı. kahve gibi değil. Değil, yani. değil. Fındık kahvesi yüksek proteini var. Ondan sonra ve şöyle bir şey var, kafeinsiz olduğu için çocuklarda çocuklar da içebiliyor. Mesela... Sıcak içecek aslında. Biz ne bugüne kadar? Lütfen vardı. sıcak içiniz yazmışlar zaten. Ah çok ben. Yani, yani benim umduğum gibi bitirmedin <gülüyor> habere. Nasıl bitti? Nasıl? Hem, <gülüyor> hem şöyle hem böyle, hem de çocuklar içebiliyor. Hem, hem de da... bilir ha. <gülüyor> Valla bakalım fındık kahvesi Nen Çok heyecanlı şu anda, şu anda herkes çok heyecanlı var. Ee, Anlaşılmadı sorun Ben, ilk örnekler ben gideyim e bari bir çıkarım. markete gideyim Bir sorayım bari ne yapayım yani Aynı Bilmiyorum adama <gülüyor> Fındık kahvesi var fındıkla var Fındık kahvesi kafesiz olan fındık kahvesi Adam, Adamın yani şey olsun Adamın olsa, bütün sorun demek, ki, sorun demek ki bende değil bu, bu ayette <gülüyor> Öyle bir şey olsun Adamın günü uzun valla şey yapmayın ya daha rezil etmek istemiyorum hayatını Sinire kesti sabahtan Allah Allah, Allah, Allah Ben derken. de gideyim bir taklidi yapayım da Tamam herkes taklitlerini Benle uğraşıyorlar diye düşünürsün <gülüyor> <gülüyor> Fındık kahvesi çok merak ediyorum Gelecektir Gelecektir çünkü ben Gerekli girişimlerde bulundum bir paket gönderebilir yani aşağı kadar gönderse iki paket ne olur ellerine mi yapışır ya? Marmara, Tubitak Marmara'da Gebze'deki. Ha Marmara Aşır. Ama Marmara'da gelir mi? herhalde yani bizim komşu da gelir herhalde değil mi? Onlar Burası oraya canım. da gönderir. Onlar oraya gönderince zaten herkes bir, yani bir göz hakkı diye bir şey var. Oradan biz orada kapının önünde bulunur olalım yani. Fındık'ı biz olalım. değerlendiremedik mi ya? O kadar dünya kadar fındık, fındık duruyor. Evet. yiyoruz yiyoruz bitmiyor işte çocuklara dağıtıyoruz avuç avuç yiyoruz. Olmadı ya yani. Ondan sonra... Fındık da yemesi kolay bir şey de değil. Çok lezzetli. Yorucu. Yorucu morucu yani ama. lezzeti falan çok güzel tok tutuyor. Enerji Sert olduğu için mi diyorsun? Evet şenen yoruluyor. Nasıl bir şey? fındık bir badem. Katur kutur ye böyle artık üçüncü avuçta falan şey oluyorsun. Yani ya mesela badem, çekirdek gibi değil. Bademi yerken yine bir teknik geliştirip bademin zayıf noktasından vurabiliyorsun bademi. Ama fındıkta öyle bir <gülüyor> şey yok. Ailesi yani. <gülüyor> fındık yüz yuvarlak olduğu için. Yani dönder dönder aç. Çözemiyorsun altına, fındığı. Doğru söylüyor. Badem için aynı şey. Bademle güzel yersen, düşünerek yersen. Acaba yani hiç yorulmam. Fındığı döndürerek yediğimiz gibi şeyi de döndürerek mi içmemiz gerekiyor fındık kahvesini? Çenen yorulur mu? İçinde kırılmış. Yok, çenen ya. Yani çenen yorulur mu? Telvisi var mı acaba? Hmm. Aa tel. İşte onun telvesi bir lezzetli olur. Telbisi? Herhalde çöker bir kısmı çöker diye düşünüyorum oktay. Ben Aha, olsam haberin çökerdim. Haberin ayrıntılarına mı bakıyorsun? Telvesi varmış. <gülüyor> <gülüyor> Yazmışlar <gülüyor> telvesi de var diye. Ben, ben olsam, olsam çökerdim. Da. Vallahi şimdi var ya <gülüyor> <gülüyor> bu sekansı bu. <gülüyor> Vay sen de aynısını yap bir şeyin. Ya bir şeyin aynısını tabii yapıyorum. yapmak. Bulabilseydim yapardım ama bulamadığım bir şeyin ben nasıl aynısını yapabilirim Oktay? İşte buradan da bir mesaj gençlere özellikle. Şu anda okulları olmayanlar, tatili olanlar bizi dinliyorlar. Bugün bu hafta son değil mi onların? Son. Mesela bu hafta Cuma ya. Pazartesi okula gidecekler değil mi? <gülüyor> ama üzülmesinler 22 Şubat'ta kim geliyor Türkiye'ye, İstanbul'a? Kim? Rihanna mı? Say. Say. Aa, sahil mi geliyor? geliyor gang, mu? Gang, ne? Gangnam Style. Başka nereye bir şarkı söyleyecek mi? Yok Var, daha. bir iki şarkısı daha var zaten. Var mıymış? Söyler tıp canım, niye söylemişim? Açılış hangi şarkıyı yapacak acaba? Nereye geliyor Oktay? İstanbul'a mı geliyor? İstanbul'a geliyor? geliyor, evet Fahir. İstanbul'a geliyor. Bir de şeyi söyleyecekmiş, Ellerimde Çiçekler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. James Arthur radyonuzda sevgili hey, dinleyiciler Impossible bu şarkının da aynısını yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bunu da e, size müjdelemiş olalım küçük bir şekilde. Gımkansız mı yani? <gülüyor> gımkansız. Kim söylüyordu bunu? James Arthur. James Arthur'un gımkansız yorumunu ilk defa duydum. <gülüyor> Aa, o güzel okuyor çocuk. Cümle içinde kullandım sadece. <gülüyor> <gülüyor> Yere bağlansın diye değil. Bakalım bu sene fuara gelecek mi James Arthur? <gülüyor> Ne fuarına? <gülüyor> İzmir fuarına. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye bu yıl İsveç'in Malmo kentinde düzenlenecek... Malmö. Mal, kentinde mal düzenlenecek... Malmö. Mal Eurovision mi? şarkı yarışmasına... Katılmıyor. Bravo fail. Katılmıyor. Katılmıyor. Evet. Ama kimi destekleyeceğiz peki? Nasıl olacak? Ne olacak? Bu sene Örovizyonda yokuz ama bu... kimi tutuyorsun diye bir şey var şu anda. Eurovision'u an. izlemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Gelmiyor, Evet. Niye katılmadık bu yıl? Yolmayacak adam mı bulamadık? Çeşitli, çeşitli seferler. onun kalbini kırarız bilmem ne. Yok, Kadın yok. göndermeyelim orasına burasına ya. bakıyorlar. E, bütün herifleri de gönderdik. Yok ya ben çok karışmış. Olaylar karışıktı ya. Evet, Hakan Altun'u gönderseydik keşke. İşte onu son dakikada söyledik. Çok efendi bir sanatçı Hakikaten efendi. Böyle baktığın zaman yüzüne ilk başta öyle bir intiba yaratmıyordu. Sanki böyle biraz çakallık var gibi duruyor. Halbuki hiç alakası yok. Ne zaman Erovision'un şeyi? Ee, 22 Şubat. 22 ne zaman tanışacağız? 23 Şubat. 22 Şubat. 22'yi 23'e bağlayan gece. 22 Şubat. 24'ünde de Oscar'lar yok mu? Ha 24'ünde Oktay sen geçen gün diyordun ya 24'ünde bir şey var bir şey var. <gülüyor> Oscar'lar var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru ya ben onu mu yazdım <gülüyor> kafaya Vallahi acaba? onu yazmışsın. Kimselere söz vermeyin dedim Aman çünkü kimse ilgili. Söyle. Aman kimselere söz vermeyin. Biz planlarımızı ajandamıza yazıyoruz sevgili dinleyiciler. Yapıyoruz 24'ünde o zaman. Bize bir şey teklifi geldi şuraya katılır mısınız falan diye. Oktay orada böyle bir çılgınca... 23 müydü bizde? 23'üydü teklif. 23'üydü teklif. 24 için şey. Yalnız 24'ünde bir şey var. Ben onu hatırlayamıyorum. 24'ünde bir şey var diye. Piş ettim ya. Yani sonra da üzüldüm. Biliyorsan ne olduğunu konuş. Bilmiyorsan. Bilmiyorsan sus. Herkes orada sustu bana baktı. Ben de Biz de baktık. Bir de ne var diye acaba. Çünkü Yani var mı yok mu? Bir şey var gibi. <gülüyor> Sanki tavır yapıyorum gibi bir durum oldu. Hiç ama şimdi ortaya çıktı faire teşekkür Aa, ederim ya. Vallahi Bu arada 13 Şubat'ta da Dünya Radyo Günü'nde ki panelde görevliydim biliyorsunuz. Ha. <gülüyor> Sabah helikopter geldi. UNESCO'nun helikopteri. Egele Hadi ya. Sizi radyo. UNESCO'nun helikopteri gelmiş. Tabii. Armanın genel müdürün aramasıyla <gülüyor> <de> aynı şey. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili evet. dostlar yaşadık. 2 <gülüyor> <İç> hizmetler espri <gülüyor> Vallahi. Ee, 22 Şubat akşamı Eurovizyon'da e, olacak. Tutuyoruz? Kimi kimi tutacağız vallahi. Çeşitli kişilere göre tutacağımız ülkeler değişir. Ama mesela Hürriyet gazetesi bu sene İrlandalı olduğumuzu söylemiş. Eurovizyon'da İrlandalıyız. Neden? 3 Türk yer alıyormuş Aa, e, grupta. Kaç grup kaç kişi? Gerçi daha birinci olmamış ama çok yüksek ihtimalmiş. 5 ee, kişi. Beş kişinin üçü ve grubun seslendirici şarkının nakaratı da tamamen Türkçeymiş. Neymiş? E o zaman biz kazanmış sayılırız. Zaten İrlanda Eurovision kazanmadı usta bir ülke. Usta zaten, değil mi? Tabii, tabii, şey tabii. İrlanda için şey derler, Türk asıllı derler zaten. Öyle yani. O yüzden İngilizlerle hiç uyuşmadılar. Evet, Anadolu'dan Resmi bir ziyarette bulunacağım ben de. <gülüyor> ee, hemen Eurovision sonrasında biliyorsunuz yani, evet. Mart başında Dublin'e. Ee, onu da soracağız, soruşturacağız. Bakalım ne kadar gideceğim, grup elemanlarıyla görüşeceğim. Tek tek görüş Ondan, Bundan Nido. önce Eurovizyon yapılmış salonları gezmeyi düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Dublin'de çok Eurovizyon şarkı yarışması yapıldı değil Tabii mi? Tabii canım. Oo, kazanan çok oldu. Eurovizyon turizmi. Ve ee, daha önce Eurovizyon kazanan İrlandalılarla birlikte çektirdiğim <gülüyor> fotoğrafları <gülüyor> sizlerle paylaşacağım. Hep Johnny Logan zaten. Bir tane çektirince iki tane kazandı. olacak. Enişteyi de ziyaret et ya. Eski enişteyi. Diyeyim. Bir Johnny Logan tişörtü getirir misin bana? Hay hay <gülüyor> tabii ki getiririm. Orada Everybody's Johnny Logan diye bir alışveriş <gülüyor> merkezi var. Orada Johnny Logan'ın bütün bardakları, <gülüyor> bütün tişörtleri -shirt, <gülüyor> Hepsi da. çeşit çeşit ya. Yani ben oraya internette gezdim. Esas bizi Dublin konusunda heyecanlandıran Ne oldu? Everybody's, Buraya muhakkak gitmeliyiz. Everybody's Johnny Logan. Everybody's Johnny Logan diye. Ama şöyle bir şey var. Sadece salı, çarşamba ve cumartesi günleri açık. 3 <gülüyor> <Üç> gün. <gülüyor> Diğer günler halk pazarı kuruluyor. Diğer günler bilemiyorum ne var. Bakacağız, göreceğiz. Eee konuşmayacağımız anlamına gelmesin. gelmesin, gelmesin. Aman kimsecikleri söz vermeyin. 24'ünde. Ha 24'ünde de şey var. İyi ya Şubat ayı Yine dolu hafta dolu hafta geçecek. Kimseye... Söz vermek i̇şte <gülüyor> onu diyoruz. <gülüyor> Onu diyoruz işte. O haftasının birci <gülüyor> olmam lazım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya adam, iç adam, adam uzun vadeli bir an yapıyor ya. Vallahi seyredince vallahi bu içim ettiğini hakikaten birci demek ne demek ya. Şimdi ben bile zor ağlıyorum. Yazıktır ya. <gülüyor> Otur Adam nasıl içselleştirdiyse. Ya bir hayatta duruşunu sabit sen birci misin iki ci misin üç ci Dükkan şifleriyle ilgili bir, bir iç hizmet hizmetler esprisi. Teşekkürler. Keşke böyle bir şey olsa programımızda. Açıklayıcısı. Artık lazım yani. Bir dördüncü kişi biz konuşurken böyle e, bu mikserin başında değil. Bu mikserin bağlı olduğu bir ana mikserin başında olsun. Oradan Biz konuşurken ki, kısacak. Bizi. İç hizmetler kanunuyla ilgili mar marangozluk işleriyle ilgili bir espri yapılıyor. Şey oluyor ya böyle hani canlı ödül törenlerinde çok güncel Amerikan esprileriyle ilgili bir şey olduğunda Hı -hı, bizim evet. çevirmenler tam, çevir tam çeviremiyor. Espriyi çevirmiyorlar da burada da tabi şey yapıldı. Oysa bir espri, bir espri yapıldı. Hmm. Yani açıklamalı yayın mı diyorsun? Açıklamalı sana? yayıncılık anlayışı. Teşekkürler. Ee, o zaman sizde Avustralya'da Ulusal Sağlık hmm. ve Tıbbi Araştırmalar Konseyi. Evet. Konsey, konsey. Ee, konsey, konsey. Konsey. Rah. Böyle bir şey var abi. Konsey. Konsey yapmış. <gülüyor> Heberler wow. skeciyle ilgili bir espri oh, yapılıyor. Ya. <gülüyor> ee, araştırmalar Konseyi tarafından oluşturulan yeni yönetmeliğe göre çocuklar bundan böyle doğum günlerinde pastaların üzerinde süsleyen mumları hep beraber üfleme geleneğine son verildi. Hep beraber mi üfleniyor? Hep, hep, hep beraber, beraber üfleniyor ya? Yani. doğum günü sahibi üfler. Hayır, doğum günü. Ama çocuk doğum otuz. günde o 50 defa yakıldıyor herkes, Hayır, üflesin, herkes yani. üflesin diye bir de şey olsun diye diğer çocuklar ağlar zırlar öbürü bir şey olur falan diye hadi hep beraber üfleyin falan filan diye. Böyle bir şey hani ana merkezde gene doğum günü çocuğu vardır. Yancı olarak pek çok çocuklu üflerlerini üfler. Bu düzenleme artık iptal oldu. Ee, Allah'tan iptal oldu. Çok düzenleme... Düzenleme... çocuk çocuk dolacak do, do yani. Pek de düzenleme gibi değildi bence zaten iyi olmuş. İyi oldu. Bundan sonra yönetmeliğe göre mum üflemek etrafa çok fazla mikrop saçılmasına ve çocukların hastalıkları birbirine geçirmesine neden olduğu için e, artık ye çocuk tek başına diğerleri uzaklaştırılacak. E, onu üflerken pastanın üstüne mikro üflüyor zaten. Hayır yani şimdi hep beraber birbirlerini üflediklerinde ne oluyor? Ortaya bir e, adeta biyolojik bir silah. Ya çok özür dilerim ama. yani şurada öldürmez lütfen mi? Lütfen orada bir toplu bulan ender etkinliklerden bir tanesi. Zaten doğum günü çocuğu o gün yeterince şey yapıyor yani ayrık durup istediğini yapıyor şımarıyor. Yani o da tek başına yaparsa. Oraya gelinceye kadar pasta üstündeki bu rendelenmiş çikolatalar oluyor ya. Evet. Üfleyince dağılan etrafa. Ona bir çağrın. Onu, onu yasaklasınlar. Rendelenmiş çikolataya son. Ya da böyle uçuşan uçuşan şeyler. Ne mesela? E, üflüyorsun mesela. Her Üçüyor taraf bir şey. masa örtüsü şey oluyor. Bir de dertsiz ise al, yıkadır, uğraştır. <gülüyor> <gülüyor> Oktaylı <dersleri> birçok <gülüyor> Çok büyük. Çok büyük. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Çocukların tek bir güzel şey vardı o bir birliktelik bir kaynaşma. Allah onu bitirdiler ha. Onu da bitirdiler. Ama bazı ülkede bazıları bazıları dediğim bazı doktorlar. Ben üfletelim diyor. arkadaş mı demiş. Bazı doktorlar demiş ki biraz yani biraz şey da korumacım o. Canan o, Karatay mı demiş. Ya o zaman mumu ayrı bir tane şeye koy, kaba koy. Orada hı hı. üflesin kimseye zarar Ben Zaten yaşarımda. çocuklar da bir arada durmasın. Oktay'ın dediği doğru. Öyle geçiyorsa her türlü geçiyor. Hepsi, herkes ayrı odalarda ya da ayrı böyle küçük kabinlerde. Öyle şey mi olur ya? Çarşamba Öyle... doğan çocuğun sırf herkes bir araya gelsin diye. Cumartesi kutlanmadı mı bizim tamam. çocukluğumuzda? O... Cumartesi saat 2'de. Oktay tamam hep hep. Biz, biz çok, ben onun yüzünden suçu çiçeği geçirdim. Ben onun yüzünden kızamık geçirdim. Top, ben doğum onun yüzünden... Polyo yüzünden... e, tabi... yaşadım ben ya. Hep ya valla. Hep doğum günleri yüzünden. Doğum günü yüzünden. Çocukluğumun yarısı hastan hastan hastanelerde geçti. Hep o doğum günü melaneti yüzünden. Çocuklara küçük hücreler o şey vardı ya. Sıra kimde? Böyle <gülüyor> Kim sürgünü de, var ya. Hediye de ona hediyeni ver. Hediyeni ver. Sürgünü aç. Power pastayı önüne sürgüyü kapa. 80'lerin çocuk programları ile ilgili Yalnız göndermeler sıra yapılıyor. <gülüyor> sıra kimde de çok güzeldi ya. Bu arada Zeynep Hanım tweet atmış bize. Ben annemle podcastleri dinlerken yapıyorum o işi demiş. Burada şunu, şunu, şundan bahsediyorlar. Burada şuna gönderme var diye. Annesi Hayır. herkesten daha çok zevk oluyordur o zaman Zeynep Hanım'ın. Çünkü açıklamalı değil Zeynep Hanım'dan değil mi? Evet. Yani hayırlı bir evlat yetiştirdi. Vallahi mesela. helal olsun. Yani. Bence Zeynep de öyle. Bir yandan gururdu, kıvan duyuyordur, kıvanmıştır hanımefendi. Öbür tarafa hem yavrusu açıklıyor bak ne kadar bilinçli diye bir taraftan. Bir, bir, taraf, bir grup dinleyici şimdi hem dinliyorlar hem anlamaya çalışıyorlar çözüp. Sonra çözdükten sonra da illa gülecek diye bir şey tabii, yok. Tabii tabii tabii. Çünkü belki çözdü ama komik gelmedi. Ama i̇yi. ne kadar zihinsel. Çoğunlukla da bunu. böyle oluyor. Bunun <gülüyor> çok iyi de biliyoruz yani. Oktay ne oldu? Gene bir sessizlikleri Lucy bir... hatırlıyor musunuz? Onunla Lucy... ilgili bir Hatırlamaz şey var. Hatırlamaz beni şu an. hiç unutmadı ki. Lucy Lawless. Hatırlıyorsunuz. Dövme yaptıracaktım. Evet. Ben de son anda vazgeçirttiler. Tenya mıydı? Neydi? Dizisinin adı. Lucillods kimidi? Adam, adam yani pek yakın olmasa da biraz yaklaştı. Senden daha yakın <gülüyor> fayıl. <falan. gülüyor> Ama yine de çok uzak. Lucillods Savaşçı Prenses Ceng Cengya. Savaşçı Prenses? Zeyna. Zeyna. Zeyna. Zenya. 990'da. E dizisine bir gönderme yapıyor. bacakları çok güzel. Kalın kalın bacaklı. Sonra şeyde Spartaküs'le oynamıştı. Evet Spartak oynadı. Işte oynadı mı? Aa oynadı. Aa, ne demek oynadı mı? Hem o, de, de, Allah, oynadı, oynadı. oynadı, ilerlemiş Çevreci Zeyna şey ben. kalmadı. geçen sene Onu güzel oku Zeynep. Zeyna yazılır, Zeynep okunur. Geçen sene Kutup, Kuzey Kutup bölgesinde bir sondaj gemisini durdurmuştu. <gülüyor> ee, <gülüyor> Anam Zeyna geliyor durur. Evladım bir durur musun? Nereye gidiyorsun sen? 7 <gülüyor> Greenpeace eylemcisini de yanına alıp 8 kişi olarak gemiyi durdurmuşlardı. Onunla ilgili bir ceza gelmiş kendisine. Ha, evine mi? Adresine? Evine gelmiş. Mobese kameralarından Yenize, çektiğimiz Yenize gibi. Yeniz Eylehan'la mahkemesi göndermiş. Gönder. Ne ceza ne? Ceza ne dedin? E, gemi durdurma cezası. Gemi durdurma Meclis cezası. soruyorsun? Yani kaç para mı? Yani hürriyetini koyma falan girer o. Tabii yani. 8, ha Hem 547'şer dolar para cezası. Bir şey değil. Lücille olduysa koymaz. Yani. Yeri Hayır, böyle demiş bir gece daha harcıyoruz. Ne olacak demiş. Ben sırf Zeyn'ye'den birkaç bin dolar aldım. Hem de 120'şer saat toplum hizmeti cezası. Aa. Zaten bizim yaptığımız gemi durdurma da toplum hizmeti dememişler mi? Ta, vallahi 120'şer saat toplum hizmeti cezası verilmiş 8 kişiye. E, ama yani ne kadar şeyse bak öteki geminin sahibi olduğu firma da petrol arama firması hmm. ee, ne istemiş mahkemeden? Bizim Biraz para mı istemiş? <gülüyor> 545 bin dolarlık tazminat istemiş. O iyi. O, reddedilmiş. o iyi, olmuş, iyi olmuş. Reddedilmiş. Ee, Yeni Zelanda'nın yargısı bir kere daha... Haklı çıktı. ...bağımsızlığını göstermiş, göstermiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz Yeni Zelanda... E, yargısına yargısına ayırdı. Ve Yeni Zelanda. Haftaya yargısına nerenin yargısını ayırdığımız ayırdı köşenin sonuna geldik. Bir dakika haftaya onun müjdesini veriyorum. Haftaya Cuma günü de nerenin yargısıyla ilgili şeyler vereceğiz. E, Portekiz şimdi, yargısı. Portekiz, Portekiz yargısı. Evet. <gülüyor> Portekiz Sulh Hukuk Mahkemelerinden güzel haberlerimiz sizi bekliyor her cuma olduğu gibi önümüzdeki cuma. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ne güzel şarkıydı bu. Sugar Babes radyonuzdaydı. Overload'la modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Buyursunlar efendim. Buyurun bakalım Fahir Bey. Valla işte bu yasaklarla ilgili bugün aa, gazetelerin her tarafında varmış. Bu Hangi yasaklar? Ha, her tarafta ne yasak falan filan diye. Orada bu yasak, burada bu yasak diye. Bu Ama Avustralya'daki yasakta. Bin yıllık yasakta. şey mi? Ha, bin yıllık şeyleri tekrar tekrar vermeyeceğim. Neyse canım olsun. Dede'ye sahip çıkalım haberleriyle devam edelim. Çünkü <gülüyor> Dede'ye sahip Kafkas Üniversitesi'nden doçan doktor Ali Osman Engin dede ve ninesinden uzakta büyüyen çocukların gelecekte iletişim sorunu yaşadığını söyledi. Ee, dede ve nine modeli çekirdek aile modelinde yok. Anne baba çalışıyor. Çocuk da tek başına kalıyor. Çocuklar 6 yaşa kadar e, edinmesi gereken davranışları elde edemiyor. Yalnız kaldığı için büyüdüğünde iletişim sorunları yaşayabiliyor. O yüzden dedelere özellikle dedelere, dedelere, dedelere sahip Hiç çıkalım. Hiçse bile çocuğun gelişimi için evde bir tane besle. Yani Anne tarafından baba tarafından, tarafından. bir tanesini besleyeceksin. İşte hayırlı evlat Ege <gülüyor> Dede besleme sanatı. Güzel. Peki, tahta çanaklar da yapar bu adam. Bu yapar bu tahta Zaten bunu, bunu çeyizini açmışlar. Hep tahta. Biz Alinle tahta çanaklar yapmış mıydık yayında? Yapmaya çalıştık da. Yapmaya çalıştık da Ali'nin... Utandı ama hikayeyi biliyor değil hikayeyi mi? Biliyor Babasından yani. utandı yani orada hikayeyi Babasından biliyor. Babasından utanan kız yapsaydık <gülüyor> keşke. Yalnız Daha kolay Babaya kaldıran kızı da yapabiliriz bir dahaki ya sefere. Onu yapmaz Alin de. Yani şey olarak tahta çanakları yapar şey, bak. Vallahi bir, gün... bir şey soracağım Ege'ye de yani... E korkuyor musun? E geç aklından zaman zaman böyle beş saliseliğine de olsa geçiyor mu? El kaldıracak diye mi? Yoksa tatlı çanakları olacak diye Çocuklar ileride beni büyüdüm, bir böyle biraz şey yapmaya başladılar. Elden ayaktan kesilince. Bunlar ben çatır çutur ya yeter ya baba falan diye böyle sana tabii ki korkuyorum. Korkuyorsun. <gülüyor> Onlara güvenim tamam ama tabii ki korkuyorum. <gülüyor> Kızım ben sana her konuda güveniyorum diyorsun ama bir tek konuda güvenmiyorsun galiba. Sahta çanaklar konusunda. Sen şimdiden böyle senet tipi bir şeyler imzalarsan. <gülüyor> Niye o düşünülmüyor? Çok mantıklı aslında. Sadece evet. benim için değil. Niye anneler babalar çocuklarına senet imzalatlar? Ne diye imzalatacak ya? Bizem Cüzdanını evde bakacağım. unutma ileride ha, Bana bakacağın <gülüyor> değil. Bana ileride şey olursa böyle ha, ağır konuşmayacağın. Çocuğun borca bağlı ya. Bor Tabii canım. İyip içeriye borçlansın yani. Böyle 18 yaşında Almanya'da mesela kapının önüne koyarken senedi de ver. Çalışıp ödeyeceksin Thank <gülüyor> you. Şimdiden <gülüyor> Teşekkürler lütfen. Ee, vallahi güzel bir bilmiyorum ama insanda bir korku olur herhalde ya. Oluyor tabii canım. Olmaz e, olur en mu ya? En büyük yani. korkum o. Sen Teşekkür. düşünmez misin sözleşmeyi imzalamayı? işte şu anda düşünmeyin. Aslında yani Alin'in biraz daha yaşı büyük olduğu için şey olabilir ama Selin için tam zamanı. Şimdiden, <gülüyor> şimdiden imza hatı yani hatı Saktır. Parmağını, Saktır. parmağını Saktır. bastır. Parmağını da gerek yok. Eline bak. Ayağını bile kopta kendisine bile bastırabilirsin. Zaten elini ayağını böyle çiziyoruz ya. <gülüyor> Çiziyorsunuz. Ne böyle bir çocuğun eli ne kadar büyüdü falan diye yapılır ya. Hadi ya öyle mi ölçülüyor? Evet en fazla canım, bizim zamanımızda bil... kapıda şentik atılırdı boyu şimdi. O da ne Bu zevk için. Öyle tip bir, bir şey yok. Allah He. Allah. Elini şey yapıyorsun sonra büyük gidiyoruz. Aa, çocuğun nasıl, elini çiziyoruz. Nasıl zevkleriniz var, var ya ailecek böyle bir rakıllara açıyoruz çocuğun elini <Gülüyor> çiziyoruz. Koy, koy bakalım Allah. ya <Gülüyor> sabahlara kadar çocuğun elini çiziyoruz. <Gülüyor> Hay Allah ya Hay Allah ya kapılarımız şentik içindi. Vallahi üzüldüm ya. Sizin adınıza üzüldüm. Neyse Oscar törenleri yakında verilecek ya. He. 24 Şubat'ta. 24 Şubat'ta. Aman e, kimselere söz vermeyin. Oscar ödülleri için de akademiyi herkes böyle bir nasıl etkileriz, nasıl yaparız falan diye. E, akademinin gözüne nasıl gireriz diye şey yapıyorlar. Herkese bir baktım. Herkes bir ağlamak. Film mi? Hayır. Filmler mi? Yok filmler değil. Duygu Sömürüsü stratejisine gitmişler. Robert Denir Husson'dan bunu Jackman'a, Anne Hathaway'den Jessica... E, ne kadar her kez bir böyle bir duygusallık bir ağlarken yani, al, Hugh Jackman e, Sefirler filmiyle en iyi aktör adayı olan Jackman e, 60 Minutes programını aile içi trajedisini e, tra, onun bir trajik bir durumu var ailesiyle ilgili olarak e, annesiyle ilgili Ondan sonra öyle bir gözyaşları durumu var. Böyle bir duygusal şeyleri var. Ne yapmış şey mi? Yani zaten şey bir Oscar alsak da bir, biraz bize de bir <gülüyor> Yani ona getirmişler en son olarak. Sert mizacıyla tanınan aktör Robert De Niro bu hafta katıldığı bir programda yine gözyaşlarına boğuldu. <gülüyor> Vallahi Valla deneyimli oyuncu. Adaylarıyla ilgili Robert De Niro da yapıyor mudur ya? Ne? Robert De Niro esnafdı değil mi? Dükkanı vardı değil mi? Çok özür dilerim. Öldüm senin heyecan e e konuda ama... Onun restoranı vardı değil mi? Var var. O zaman yapmıyordur cüzdanımı unuttum diye herhalde değil mi ya? E tabi canım carisinin en baş... kötü. Hayır kendi dükkanı için söylemiyorum. Başka, Başka bir yere gitme zaman... Danny da DeVito bir... de geldi mesela Robert, <gülüyor> şey, Robert De Niro'nu. Robert bizi nasıl yapar falan. Ben Denizciğim onu şöyle yapıyordum. Danny DeVito'da yalnız şey, bir şey tipi var ha. Cüzdanımı evde unutmuşum <gülüyor> falan diye böyle gülüp gidecek şey var. Hiç de bir şey yapamaz Robert De Niro'da olsa. <gülüyor> Arkasından bakıp. <gülüyor> ha, ondan sonra o da bir buldu. en boğuldu. ve gene o da saçları kesilirken çok ağlı. O böyle... da bence çok duygulandım saçım kesilirken kendi Film için kesildi biliyorsunuz saçları. Öyle mi? Hem parasını alıyorsun. Kuaför o... masrafı ekstra alıyorsun. Bir de oyunculuk diye oradan bir para alıyorsun. Ondan sonra da Ü -Ü -Ü -Ü saçlarım diye ağlıyorsun. Bir de Oscar vermediler diye ağlıyorsun. Ben daha sana söyleyeceğim. ve Oscar alırsa benim Oscar kurumuna bütün inancım biter. İnancının bittiği kurumları biri sayar mısın Ege? Biz de tam netleşelim kafamızın. Niye? Et ve balık kurumu. Mesela et ve balık kurumuna Ege'nin inancı kalmadı. Oradan bizi hatırlıyor musun? Şey almıştık. Evet. Evet. Ne inancım benim de o zaman, zaman kaybolmuştu ya. yani. Ne anlaştınız? Ya neyse şimdi yani kurma şey gün. yapmıyorum <gülüyor> ama yani El şaka yaptı Ege şaka yaptı değil mi? Abisin o. El Hedevi. Oscar'ı sundurduklarında kaybolmadım ya senin Oscar'ı olan inancım bitti benim. Ya. İlla kazanması, kazanmaması. Benim NASA'ya olan inancım kalmadı. Bak ben kendi adıma söyleyeyim. Aya gidildiklerini yalan söyledikten sonra aya gitmemişler meğersem ki. Onlar söyler benim nasıl yani? Nasıl bitti Hii. değil mi? Benim için bitti. Mesela benim de şeyde biraz ben rahatsız oldum. 5 tane sandalyeyle açıklama yaptılar ya nasıl yetkililer? koca nasıl bir de dandik, dandik sandalyelerle şey yaptılar yani? Ya. Yani çok önemli bir şey bulmuşlar. Ona ikna oldum da açıklama şeyleri saçmaydı. 5 tane sandalye. Koca televizyona vereceğin masayı parayı bir de masaya i̇şte, ver. Aynen öyle bir şeye çevir ya plastik sandalyede. Açıklama mı yapılır ya? O zaman NASA'ya olan şeyimde kaybolmuştu. Doğru söylüyorsun Fahir. Ee, Jamie Oliver. Sevgili Jamie Oliver. İngiltere'den Jamie. Evet. 2013'te İstanbul'a gelip dükkan açıyormuş. Hadi canım. Hmm. Vallahi duydu tabii. İlk restoranını açıyor Türkiye'de e, 2013 yılında. Ne zaman? E, şöyle 6-7 ay sonra. Keşke İstanbul'da olsaydık. Jamie Oliver'ın komşu dükkanı olsaydık inşaata giderdik. Ne olacak burası şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Tostluk, tost falan verecek misiniz yoksa gece tipi bir, bir yer mi? Toz basıyorsun diye konuşurduk Jamie Oliver'la. Jamie Oliver. <gülüyor> Ay Hayırlısı olsun o da o zaten tecrübeli bir esnaf. İtalyan lezzetleri yapacakmış yalnız. Hadi bakalım. İngiliz adam değil mi o ya? Ama yani, fish and chips de İngiliz bir yere İngiliz adam en sevdiği mutfakta Cezayir mutfağı Jamie Oliver'ın her yol, yol var bizde de demiş. Evet yani. E tabi. E, o zaman size bir kuruz. Demek ki Jamie Oliver'da şeyi diye anlatıyor. Ben şimdi Hı -hı. yavaş yavaş parçalara oturdu. Hep kendi kendime soruyordum acaba dünyada başka bir ulus kendini İtalyana benzetiyorlar beni diye şey farkı benim kuşadası'nda İtalyanım. Demek JM oldu burada da öyle bir şey var. <gülüyor> Bana hep soruyorlar siz ayrı İtalyan mı acaba? Çok güzel yapıyorsun çünkü İtalyan yemeklerini. Karışmıştır canım yani sonuçta artık uluslar arası bir dünyada yaşıyoruz. Doğru. Yani birbirine karışmış İtalyanı, İngilizsi, İrlandalısı, efendime söyleyeyim, Roman, Alman. Alman. Bak. Fransız. Çok iyi oldu o eklemen. <gülüyor> o Alman eklemen çok iyi oldu. Çok oldaydı. yerinde bir tespit. Baktım onu söylemeyecek tak diye araya girelim. İyi yaptım. Sözünü de kestim gerçekten. Önümüz sevgililer günü. Bu arada siz bir planlar programlar e, yapılıyor herkes tarafından. Amerika'da da plan program, program dediğimiz programlar yapılıyor. Amerika'da sevgililer günü için... E, cruise yolculuğuna e, rekor bir katılım yaşanıyor. 9 Şubat'ta Florida'dan Karaiplere açılacak e, falanca isimli Sevgi gemisi. E, sevgi gemisi. 3000 yolcusuyla hareket edecek. Gemi şimdi şey anlatıyorum ben programı anlatıyorum. Gemi tamam. programı. Saat 17 hareket. hareket. Saat 17.30 gemi limandan ayrıldıktan sonra kaptan. ...yarım saatte uluslararası sulara çıkarlar... ...uluslararası sura, sulardayız... ...we are in international... Uh, e, airport. ...airport... değil... ...waterland... ...yani su alanı anlamında... ...o şekilde şey yapıyor... ...anonsunu yapıyor herkes. Bütün anonslar İngilizce mi olacak? <gülüyor> Some times. Yani bizim yayınımızdaki anonslardan. <gülüyor> Take your clothes diye bir espri gelecek orada. Kıyafetler, fora diyecek. Herkes aynen aynen. 3000 kişi aynı anda Evet. I, i, i, tamamen çıplak halde. Doğru ama uluslararası sular dışında soyunmak evet. yasak olabilir. Yasak. Uluslararası sular değiliz. Çekinmeden soyunun anonsunu yapacak. Ondan sonra. Donsuzluk ve ötesine gidecek. Tabii. Dayan. 14 Şubat'a kadar bu hizmet devam edecek. 91'de başladılar bu turlara. O zaman 36 kişi katılmıştı. Nereden nereye? Bak 3 iyi kişi. kişiye seçkart. Maşallah. Meraklısı çokmuş demek. Ki. Çift olarak mı katılım yoksa selbest. Tek tekleri de alabiliyorlar mı? Mesela orada partner bulmak isteyenleri açık mı? Oktay sen de değil yani. Yeni yolculuğu şeydi. "Gelin ata binmiş ya nasip" demiş gibi bir yani bir şeye geliyor. O tabii saçma bir atasözü de olabilir. Yok, saçma değil de. Burada <gülüyor> burada biraz saçma oldu. Şimdi o biraz bana da garip geldi. Burada saçma olmasının sebebi senin Saçma bir yerde kullanmadım. Ben yani Oktay avukatı değilim ama. Yani. Bay Fahiro 3'lük başlamışlarında. Şimdi gemisine... Ne gelin ne at geçiyordu. <gülüyor> tamam, Teşekkür tamam. ederim. At burada metafor. Yani orada kuruyuz gemisinin temsil ediyor. Gelin burada herhangi birisi. X <gülüyor> bir şahıs. Evet. Ve, e, yani o... şöyle olabilir. Gelin ata mesela her gelin değil ama o gelin bahsettiğin gelin çıplaksa hmm. eğer Aha. bir şekilde konuyla bağlayabiliriz. Yani işte... yani gelin ata çıplak binmiş Garanti yine de yağ ya. nasip demiş. Yani. <gülüyor> Bakalım ne olacak? aytiye <gülüyor> kayıp ederi çok bozulmuş. <gülüyor> Ve altınları da altınları almış, boşçayı almış, gelinliği falan foretmiş. etmiş. Kayıp ederi bu ne bu ne oğlum demiş. Oğlana oğlan. oğlana dönmüş sormuş. Çok oğlan. stres oldu baba. Oğlan mosmor oldu, sırı da mosmor. Bir de biraz Most alkollü. Çok kesilmiş oğlan. <gülüyor> Ve sinirden gülmüş. <gülüyor> Ay ay. Yani bilmiyorum olur isterse isteyen yani istediği gibi katılır. Bir ön şart şart yok. Şart belli tek olarak girilebiliyor yani. Şart şart tek şart belli yani. Kaptanın an anonsunu bekleyeceksiniz. Çünkü bazıları çok heyecanlı her an elefant oldu. Çıkmadan, çıkmadan ne yapıyorsunuz beyefendi dediği Onları mesela küçük filikalara koyup denize bırakıyorlar. <gülüyor> Onun cezası da belli. Çok teşekkür ediyoruz ee, bize denizcilikle ilgili çok temel kuralları hatırlattığınız için. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tüm Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler. 9.36 oldu saatimiz cuma sabahında hafta sonuna geri sayım devam ediyor. Coşku falan fıstık buyurun. Coşku deyince akla gelen ilk yer. İtalya'dan çok bahsettik. İşte İtalya'dan bir haberle... İtalya mutfağından bir haberle devam etmek istiyorum. Ee, İtalyan haber ajansı... Monti. Monti maalesef... Ha. Ee, Ontarina, Madarina Ontarina Reyle mi başlıyor? Neyi tersi mi? Tabi orada da İtalyanlar çalışıyor. Neyi bu diye. kadar düşündün Fahir Hayır R'yi neye İtalyanca'da neye yorduğuna baktım. Diye. Süp, sürpriz bir şey çıkacak. Sürpriz <gülüyor> bir şey çıkacağı benzer Neymiş? Vardı. İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre. Hadi ya biliyorduk. Danimarkalı diplomat bir çift. Venedik'te kent merkezinde e, bir pizzacı da e, şey yediler. Akşam yemeği yediler. Afiyet akşam. olsun. Ondan sonra akşam yemeğinde de ne yediler? Karides kızartması yediler. Tamam. Demiş ki zumba karide biraz da bol tut falan demiş. Diplomat tamam. ya. E, bunlar diplomat olunca tabii ne oluyor hep diplomatik davetlere katılıyorlar. E, diplomatik davetlerde ne yiyorlar bunlar? Karides yiyorlar. Deniz ürünleri yiyor. Karides yiyor. Sos mu içiyor? Öyle oluyor. E para vermiyorlar. E alışmamış Alışın. adamdır. Cüzdan abi. cüzdanı evde unuttum mu demiş. İkram ee, değil. <gülüyor> ne demiş? İkram <gülüyor> değil mi demiş? Vallahi ikram değil. Falan. Neyse bu hesap gelmiş. Laka 600 euro. Yuh. Euro. Yuh ben de öyle dedim. Yuh. 600 e euro Danimarka. Diplomat o diplomatların maaşı da iyi diye biliyorum ben. Danimarka zaten. Danimarka ya yazdırsın, yani yazdırsın yani, abi. Danimarka'nın durumu da iyi yani. İyi, çok sonuçta iyi, bir Yunanistan değil, bir affedersiniz şimdi bir bir İzlanda, de, değil. bir İzlanda değil, bir gariban durumları yok. Danimarka biliyorsunuz şey yani para basıyor resmen. Yani. Ondan sonra neyse 600 Euro'luk hesabı jandarmaya bildirmiş önce. <gülüyor> sonra da kim e, Danimarka mı? Ya, diplomat jandarmayı çağırmış. Allah ben, o zaman Allah. ben demiş polis çağır. Efendim burası polis bölgesi. O zaman jandarmayı çağıracağım demiş. Gitmişler jandarmayı çağırmışlar. Önce jandarmaya güzel şikayette bulunmuş. Ondan sonra da ülkesine dönünce diplomatik nota vermişler İtalya'ya. Hamlet'e kadar çıkmış. Valla nereye kadar? Böyle böyle en üstü... hamlet mi yediğimiz <gülüyor> Yediğimizde ortada özellikle adisyonu istemiş çünkü Yani çıkarken. adisyonu almış zaten yanına. Bu demiş rumbo karidesi. Nasıl oluyor demiş ya. Efendim çok işte, özel. O kadar bayağı da yemişler Oktay. Allah Allah ya. 3-5 tane karidesin normalde biz hesabını yapmıyorsunuz. Biliyorum evet, Yani Danimarka ile İtalya arasında herhalde 2-3 karidesin bu, lafı olmaz ama. Olayda İtalya'nın tarafındayız galiba değil mi? Valla ben esnafın A yanındayım yani. Yani ben de Danimarka o diplomat çift. Eğer yiyemediğini paket yaptırmasaydı bir hak verecektim ama paket yaptırıp gitmişler abi. Evet, abi. evet. onu nasıl açıklıyorlar? O, paket de, yaptırmışlar. o zaman niye paket yaptırıyorsun? Mesela ya, yani. ödeyecek diye çocuklar da yapmış paketi. Şey yapmışlar Oktay ilk başta. Sonra kaçmışlar bu ne demek yani? E, yemiş yemiş karidesleri atıyorum 50 karides gelmiş 40'ını yemiş ya demiş bu karides biraz bozuk gibi demiş. <gülüyor> Benim mi yiyor bir de burada demiş. Öyle Kadın da öyle bağırmış. Valla aldırmasız. Ne bak. burada? Ne? buz gibi oldu ya. Bu ne demiş? Kalk kalk kalk kalk, kalk demişler. Yemiş Neyse. yemiş. <gülüyor> Ondan sonra... sonra işte 600 liraya gelince bütün orada işte yani onlar biraz bana da biraz saçma geldi hanımefendi o kadar yemişsiniz. Orada kim bilir ne şaraplar vardır. Tabii canım. Sırf karidesle de olmaz o hesab. Yani benim de bildiğim 3 kişi şarap içmişler. 2 kişi. Resmen adam alkolik. Jandarmaya da şikayet adam, adam alkolik çıktı. çıktı Rıza baba. Alana. <gülüyor> yani ya bu kraliçe ağırlığını koymuyor ya o ne? yüzden. Aa, kraliçe Hülyen ağırlık ya çok şey yani ya mahcup ediyorlar koskoca kraliçe 600 yıl hesap için şimdi gidecek İtalyalarda şey yapacak. Dani marka üretmiş falan Dani marka da kraliçesi tabii rejesi yani. mi var prensesi bir mi kraliçeye var? bağlı Dani marka ikinci Marguerite tamam ne bir şey var. Margaret tipi bir şey var diyorum. Var yani de ama işte şey yok yani e, bir, bir, böyle bir, bir ağırlığı yok. yok. Bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> mesela İngiltere'de olsa ne oluyor? Monarşi var ama böyle tam bir sistem Tam değil yok. yani anayasal <gülüyor> Yani ne oluyor İngiltere'de? Anayasal monarşi diye bir şey çıkardılar ya. <gülüyor> böyle saçma sapan bir şey oluyor mu? İngiltere'de hepsi mesela kraliçe söylüyor. Kraliçe aman mi? Aman ona orada yediğiniz içtiğiniz şeyin hesabını ödeyin. Yani, fişini diyor. alın demiş. Fişini alın gerekirse biz öderiz. Taksimi kullandınız? Zaten Taksim sonra fişi yani sonradan çıkıyor zaten. Benim anladığımda o bu götürdü şeye e, elçiliğe. De i̇şte orada şeyleri yaparken Alkolde geçerli değil ya. Hepsi alkol. 600 euro şey olunca vay orada hesap. <gülüyor> Yemek ona... kestirmek istemiş. İtalyan'da no no no senior demiş. Bir de masaj faturası getirmiş. <gülüyor> Esas karıştırmış ortalığı. Bunu muhasebecisi aramış spa, diplomatı. Sıpa faturası götürmüş. Abi demiş buraya demiş, masaj faturasından ne iş falan filan. Açıklamalı falan. yayıncılığa ihtiyacımız oldu şu günlerde. <gülüyor> yani böylesi günlere dikkat. Neyse işte durumlar böyle. İtalya ile Danimarka arasında inşallah bir maraza çıkmaz da. Hakikaten ya bir, bir dünya savaşı kaldıracak durumumuz yok 600 liralık hesapta. Bizi düşünsenin 3. Dünya Savaşı neden çıktı? Karides meselesi. Genç bir karidesin gereğinden fazla değeri satılması. Yani bundan genç, dolayı olay çıkacak ya. Yani ben tarih bir, kitaplarında bunu yazarken. Tarih kitabında adisyon, adisyon olacak ya. Tarih kitabında adisyon olur mu arkadaş? <gülüyor> Resmen diyorum. adisyon koyacaklar oraya. <gülüyor> Tarihi belge diye adisyon olur mu arkadaş? <gülüyor> Böyle bir rezalet mi? İster ya. İstermişsiniz o dönemde Avrupa'da karides bu fiyattan gidiyordu diye. Bizim de adisyonu koyarlarsa. Yok onda da gazetede çıkması. Orada baya ucuz çünkü <gülüyor> falan diye. Bizden de bahsedelim. Karşılaştırma olarak işte zaten. 7.2 milyon kullanıcı sayısıyla Türkiye'nin en aktif kullandığı Facebook, Facebook. değil. 7.2 milyon zaten az Türkiye için. Evet ya Facebook'ta daha fazlayızdır. Twitter. Twitter Twitter. Mi? Twitter. Evet. Twitter. Twitter. Twitter. Oktay güzel anons onu. Twitter. Twitter. Reklam anlaşması imzalamış. Kiminen? Gün boyu trending topic olmanın bedeli 15 bin dolares. Ne? Bize veriyor mu? Kime veriyor? Düşün bakalım. <gülüyor> Bir heyecan olsun düşün <gülüyor> bakalım ne diyorsun. sen, sen kime veriyordan <gülüyor> önce veriyor mu alıyor mu diye. <gülüyor> alıyor mu ne yapıyor ne yaptın ne Valla veriyoruz demiş Ya zaten imza şeymiş. İmza <gülüyor> Twitter <gülüyor> muammer Twitter'ın imzası var <gülüyor> altında. Şey mi mesela orada hep keşede göreceğiz. Ezo gelin hikayeler başlıyor. Evet. Onu, onu görmek için Sevgilin 10 bin dolar veriyorsun. Valla zaten programın bir sürü bir başlamamasının sebebi şu anda şey görüşmeleri devam ediyor. Bu. Twitter. Hayır hayır programa bir sponsor görüşmesi de onu halledemedik. Bir 10 bin dolar 10-15 bin dolar gibi bir açığımız var. Şimdi mesela reklam amaçlı tweet ve hesap için minimum 10 bin dolar veriyorsun. Ha ben mi veriyorum? Hem reklam veriyorum hem para veriyorum. Valla mı? İlk defa mı duyuyor reklam şeyi? <gülüyor> hayır. <gülüyor> Hayatımda ilk defa. Parayla hizmet alma konusunda şey tepkiseldir. Ama mesela 10 bin dolardan daha fazlan var. 50 bin dolar verecek. 15 bin dolar ödeyerek trending topic olabiliyorsun. Olabiliyor Trend Trending topic'in Türkçesine trend diye geçiyor. Trend. TT diye oturdu. Trend başlığı. Topik başlık. Benim anladığım hatırladığım kadarıyla İngilizceden topic başlık demek. Saçmalardan seçmelermiş. Ege elimde 45 derece sıcaklıkta kahve var. İdeal. <gülüyor> benim için ideal. İçmek için. İçmek Mas, için iyi. Fırlatılmak için ideal sıcaklık. 10 bin doları veriyorsun. Gün boyu markanız Twitter'da e, yer alıyor. Fire. Yani ezogen hikayeler diye e, benim aklıma hemen ezogen hikayeler Böyle geldi. Böyle bir şey olursa ben Twitter'dan çıkarım. Bak bunu açık konuşuyorum şu anda. Tevfik Fahir Ölçü, tarih kitabında Danimarka İtalya arasındaki savaştan sonra hemen bundan bahsedilecek. Soru uzun. alıyor musun Fahir? Şey. Soru almıyoruz. Abi bir şey soracağım yani. <gülüyor> tamam Çok. sor. Ne olursa çıkarsın bir daha açıklar mısın? Böyle. Çünkü kitaba yazacağız onu da. <gülüyor> Para mevzusu olursa ben çıkarım arkadaş. Doğru. Para mevzusunu sokmayın. Yani o bir paylaşım yeri. Paylaşımı paraya dönderdiğiniz noktada ben yokum. Allah Allah ya. Yokum dedim bak Oktay. Dikkat ettim de ben de senden şey diye tepki bekliyordum. Açıkçası ne yalan söyleyeyim. Yeri geliyor bir gece de açıyoruz mu? Hı, bak <gülüyor> biraz düşünsen hemen doğru verecektim, yani nelere, <gülüyor> nelere, tepki verecektim Ne Yani nelere nelere para vermiyoruz. Gerçekten zenginlik göstergesi olabilir ama o. Yani bir zengin bir aile düğün yapıyor ya. Trilyonlar düğünde şey oluyor. Evet. İşte uçakla gelecek. Gelin damat paraşütlenecek falan diye. Bence bir 15 bin dolar da işte Ali ile Ayşe evleniyor diye de... Hmm. ...onun da düğün masrafı olarak şey olması lazım. Bu arada paraşüt konusu gelince önümüzdeki Mayıs ayında... Ee, ...paraşüte başlıyorum. <gülüyor> onun da müjdesini şimdiden vereyim. Free diving dediğimiz hadise. İnşallah açılır Hayırlara ya. dalasın diyorum ben de o zaman. de dönem ben şu anda... ...şu anda içimde... Fırtmalar kopuyor Modern sabahlar. Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler Buyursunlar efendim hmm, Ülkemize gelen ve burada Mülk sahibi olmak isteyen ünlüler Almanya'nın <gülüyor> eski başbakanı <gülüyor> Helmut Kohl, Kohl Uzun zamandır değil. yapmadığımız büyük köşe Evet yani Mülk sahibi Ma ünlüler köşesi Helmut Kohl aynı zamanda şeydi değil mi Oktay Türk gelini vardı her evet vardı, vardı öyle bir vardı, şey. Vardı değil mi? Ama onun bir öncesi Almanya Başbakanı Gerhard Schröder Bodrum'a geldi. öyle saatlerinde özel uçağıyla ondan sonra indi e, hemen gitti evine baktı ev almaya geldi çünkü. E, Bodrum'da isim vermeyelim sokak e, hangi sokak olduğunu vereyim mi? Yani <gülüyor> Verme ya. Niye vermeyeyim? Bir yani? bakayım hiç umrumuzda değil diyor. Niye canım? Neyzen Tevfik Sokak'la e, Ballı Sokağ'ın kesiştiği nokta, köşe, Çift adres mi? Çift adres. O da e, Tam, ya. tam o köşedeki şey. Sonra Yalıkava'a gitmiş. Buradan da ev alacağım demiş. Hep buraları alacağım demiş. Ve ülkemize artık mi demiş. O zaten başbakanlık parası da eski yani e, emekli başbakan parası da iyi diyebiliyorum Oktay. Tabii çok, çok bin, iyidir. 7-8 sene şansölyeydi yani, yani bu adam. 1500 olarak... Euro sırf şey var yani e, geliri sırf büyük, oradan var büyük ödeneği ayrı, ayrı. Yani ona veririm rahat rahat öderim demiş da zaten e, taksit taksit ödüyorum ne kadar rahat Gerhard Şiröder'e de hayırlı olsun yeni evinde mutluluklar diliyoruz kazasız belasız Bodrum'umuza kazandırdığımız Gerhard öder bakalım neler yapacak bu yaz boyunca şey inceleyeceğiz mi? yazın mı oturacakmış Hayır, onu yazın yazın yaz kış oturacağım demiş 6 ay Almanya'da 6 ay Türkiye'de yaşayacağım demiş al, al işte al. Gerhard öderin. Adam taklidini yaptı ya. Çünkü yaş ilerledi, sağlık imkanları orada daha iyi demiş. Yani 6 ay orada check-up'unu yaptırıyor. Yabancıların en çok Türkiye'de mülk aldığı yer neresiymiş? Oldunuz Aldın mu onu? Değil. Değil, değil. Şu Neyse. ara mı? Tokat mı ne? Şu ara mı? Yozgat. Bilmiyor. Evet, Yozgat. Yozgat, Yozgat. Bravo. Niye Yozgat? Yozgat Boğazlıyan hatta. Ne bileyim adam? Ucuz Yozgat'ta yeri... çünkü en fazla e, çift vatandaşlığı olan e, kişi galiba Yozgat'ta yaşayanlar, daha doğrusu Yozgatlılar. O yüzden de memleketten ev alınca yabancı almış gibi. Ha o yüzden görünüyor gibi bir açıklaması var. Ee, o yüzden Gerhard Schröder'i Yozgat'ımıza da bekliyoruz. Yozgatımız Yozgat güzeldir. Çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir final oldu. Final final. Böyle programa böylesine bir final yakışırdı. Çok teşekkürler. <gülüyor> Sevgi dindirsin. Pazartesi sabah yeni bir haftanın başında buluşma dileğiyle hoşçakalın diyor hepinize. Yeah. <laughs>